Bölüm 289. Riyah olmadığı halde Riya sanılan şeyler. Hadis 1623. Ebu Zer, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme, bir kimse bir hayır işlerde halk onu bu sebeple överse. Buna ne buyurursunuz dediler. O da bu bu müminin yaptığı amelin kabulüne dünyada peşin bir müjdedir buyurdu.